Men ihdeth fi amrina ma laysa minhu fehuva raddun Kim bizim bu dinimizde dinden olmayan bir şeyi ihtisas ederse o şey merduttur Mealimdeki hadistir Yani batıl ve sevapsızdır